Zahir ve batınımızı envari imaniye ve Kur'aniye ile münevzer eyle. Bizleri iç ve dış bütünlüğüne ilah ile, Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuz eyle. Hakaykı imaniye ve kuraniye bizleri hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiye beyle. Amin bu hormati seyyidin mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Tere Müslümanlar İslam'ın rükünlerinden hac bahsini hac mevsimi münasebetiyle geçen hafta ele aldık. Bir evvelki derste arz ettiğim gibi ben daha evvel zekatı sonra savmi düşünüyordum. Mevize silsilesinde işi yürütürken, devam ettirirken haç mevsimi geldiği için ben kendi tertibimi ve sıramı bozdum. Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Samimiyet ve ihlas vahşeylesin arzu eder kendisinden rica ederiz bizi boş konuşturmasın size de boş şeyler dinlettirmesin bir gün bize valeh fete vahseta dedirtecek şey olacaktır o da camiye gelip girip çıktığımız halde caminin yümün ve bereketinden istifade edemeyiş olmamız benim de harıl harıl size bir şeyler anlattığım halde hiçbir şey anlatmış olamayışım. Dize getirecek ve feta ve hasdeta dedirtecek. Kalbimizi biz sıtkı bütünle inandığımız, mukaddes ve muhterem bildiğimiz meseleye tevcih ettik zannediyoruz. Fakat şu yaşa kadar kalbimin daha bir kısım derin köşelerinde Rabbimle münasebetin keyfiyetini keşfedemediğim derinlikler, benim için muğlak şeyler, müşkil şeyler var. Araştırıyor iseniz sizin için de vardır. Henüz nifaktan eteklerimi kurtardığım kanaatinde değilim. Düşünüyorsanız sizin için de aynı şeyler bahis mevzu olabilir. Her zaman olmasa bile karıştırmayalım işi çok defa konuştuğum şeylerin de füzulü olacağından çok endişe ediyorum. Sizi füzulü dinlemeden, beni de füzulü konuşturmadan rahim ve kerim olan Rabbimiz masum ve mahfuz buyursun. Hac mevzuunda gönüllerde bir aşk ve heyecan meydana getirmek. Sınırları aşıp bu senenin Niyetlileri hacca gitmesi artık mümkün değil. Haccın kendisine göre bir nisabı vardı, doldu. Miadı vardı, o da doldu. Önümüzdeki senelere kazandığımız, iktisap ettiğimiz aşk şevki götürürsek Cenab-ı Hak gitme, yüzdürme, tozunu toprağını sürme diye göze çekme lutuyla serfiraz kılsın sizleri. Hac malum aylarda yapılır. Hac kendisine farz olan bir kimse refesten, füsuktan, cidalden iştinab eder. Yani yeryüzünde melek numun bir keyfiyet kazanır. Yani Cenab-ı Hakk'ın, melaike-i kiramın istifsarvari yeryüzünde kan dökecek, insan öldürecek... Fitnevi fesada sebebiyet verecek, anarşi ve huzursuzluk çıkaracak. Beşeri mi yaratıyorsun şeklinde, mahiyetini sorma, istiszar etme şeklinde. Rahmanu rahim olan Hazret Allah'a karşı Hilkat ı Adem mevzuunda müşkillerini arz edince, Cenab-ı Hak bilmediğinizi bilirim diyor. Melekler Kendilerinin bilmedikleri ve fakat Allah'ın bildiği şeyi haç mevsiminde görürler. Arafata tırmanırken görürler. Müzdelife de kupkuru yerler üzerinde yatarken görürler. Omuz omuza lebbeyk Allahümme lebbeyk derken görürler. Ve her defasında Sübhaneke la ilmelena illa muallemtena tenaderler. Seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım. O ilk istifsardan ötürü özür dileriz Allah'ım. Bilen sensin biz bir şey bilmiyoruz. Mevizelere başlarken la ilme illa diyoruz. Allah'ım biz bilmiyoruz bir şey. Sen neyi bildirirsen onu biliyoruz. Neye erdirirsen onu eriyoruz. Neyi derkettirirsen ettirirsen onu idrak ettiriyoruz ediyoruz. Neyi bizim şuurumuza, vicdanımıza duyurursan onu duyuyoruz. Ne ile kalplerimizi meşbu kılar, doyurursan onunla doyuyoruz. Biz bütünüyle eşya va hadiselerin akış ve seyri içinde meşiyetin sana ait olduğunu görüyor ve ma ne illa en yeşa Allah hakikati uzmasına bir kere daha sadık bulunduğumuzu. Yani dilenen şey yalnız senin dilediğindir. Bizim dilediklerimiz senin dilemen ve meşiyetin yanında iflas eder Peymanına sadakatımızı bir kere daha ilan ediyoruz. Melek öyle diyor, semek öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Bildirdiğinden başka bir şey bilmiyor, erdirdiğinden başka bir şey eramıyor, derk ettirdiğinden başka bir şey de idrak edemiyoruz hakikati uzmayı Allah kalplerimize idrak ettirsin inşaAllah-u Teala. Malum aylarda yapılan haccın bir iki noktasına bir evvelki derste dikkatinizi istirham ettim. Aklı beşerin iflas ettiği, idrak edemediği ve bu mevzuda hikmet ve masraat aramada Allah'a karşı bir tecavüz olduğu hususu üzerinde durdum. Aklın belli sınırları vardır. Aklın muhakkak ki hikmeti vücudu, hikmeti vücudu olarak kavrayacağı bazı şeyler vardır. Akla cevelangah olabilecek bazı sahalar vardır. Akıl kendi sahasında vazifesini yaptıktan sonra ondan sonra istislam gerek. Akla ben kul oldum demek gerek. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama meyit gibi teslim olmak gerek. Ondan gelecek emir ve fermanlara inkiyat gerek. Benim şu kainatta bir talebe bir tilmiz olarak, bir araştırıcı, bir keşif olarak aradığım bir şey vardı. Bunu eşraf ve hadiselere sordum. Onlar kendilerine has dilleriyle bana ifade ettiler. Ben, beni bu cihana gönderen, ya halinde gönderen, yaratıp gönderen sahibimi sordum. Malikimi sordum, Melikimi sordum. Bu kainat sarayını böyle tanzim eden, Şehra'in gibi, donatım geceleri gibi veya mükemmel ve muhteşem bir saray gibi tefriş eden ve donatan sahibini sordum. Her hadise kendi diliyle, bu saray sahibini ve Malik'ini bana bildirdi. Şimşek tarrakalarıyla, yıldırım tarrakalarıyla anlattı. Yağmur tatlı şüpürtüleriyle anlattı. Yer reşahatıyla veya baş çıkaran rüşeymatıyla anlattı. Yemyeşil keyfiyetiyle anlattı. Ağaçlar salkımlarıyla anlattı, tezgahlarıyla anlattı, nimet sofralarıyla anlattı. Neye sordumsa, Rabbimin tarifi mevzuunda tam ve kamil hadler buldum, mantıki tarifler buldum, sağlam kaziyeler buldum, kalbime itrinân ve oturaklaşma kazandıracak hükümler buldum, irfan hüzmeleriyle döndüm. Badema bana düşen bir şey var, mevcudiyetini vicdanında hissettiğim, vicdanımla vücuduna erdiğim, buluşuna erdiğim, Rabbim'in emirlerini dinlemek düşüyor. Gökten Rezail halinde inen, Nebi'nin vahyi ilahiye mahbit olan, kalbinde mâkes bulan, Kur'an'a kulak vermek, onda Rabbim'in emirlerini dinlemek düşüyor. Bunun üzerinde durduk. Hür olan aklın belli sınırları var. Kendine ait olan vazifeyi yaptıktan sonra, bir asker gibi zimamı, beşerin zimamları, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim edecek, ederken itminanla edecek, düşünecek ve bilecek ki, ben elimi Resul Ekrem'in eline tutarken veya onun eline tutunurken, onun eli Allah'ın rahmetine tutunmuştur. Daha doğrusu Allah onun elinden tutmuştur. Kur'an-ı Kerim Fethih Suresinde, Hüdeybiye musalahası esnasında, Ashab-ı kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmai'nin Hazretinin Efendimiz'e biatını anlatırken, ''Senin elinle biat edenler Allah'a biat ediyorlar.'' buyuruyordu. ''Sana biat edenler Allah'a biat ediyorlar.'' buyuruyordu. Bu şu anda meselemiz münasebetiyle aklıma gelen bir husus olduğu için arzında fayda mülahaz ediyorum. Resul Ekrem aleyhisselatu ve selamın elini tutan, tabir cahizte teşhim ve teşbihe gitmeden Allah'ın elini tutuyor gibidir. Resul Ekrem aleyhisselatu ve selamın önüne diz gelip oturan, rahmetin önünde diz geliyor, doğrudan doğruya Allah'ın rahle-i tedrisi önüne çöküyor demektir. Semi cevheri Nebavi'den güher gibi dökülen lafları dinleyen doğrudan doğruya minver ayı hijab 70 bin perdenin verasından Rabbi Azim ve Kerim'in sesini duyuyor. Hitabı izzetin eriyor gibidir. Hazreti Muhammed Ali sallatu yeryüzünde Allah'ın halifeyi yektası, makamı ferdiyetin sahibi Makam-ı gavsiyetin sahibi yani bütün mahlukat Allah bakarken o adese ile bakıyor. Mevki-i muallası odur fahri kainat efendimizin. Allah yeryüzüne veya bütün kainatlara bakarken Mekke-i Mükerreme ve içinde Beytullah adesesi ile bakar. Daha doğrusu evvela Beytullah'a bakar, sonra bütün kâinü fesada bakar. Beşere bakarken Hazreti Muhammed'e bakar, beşere bakar. İnsanlığa bakarken Hazreti Muhammed'in ümmetine bakar sallallahu aleyhi ve sellem, sonra bütün insanlığa bakar. Binaenaleyh, nazar-ı ilahinin noktayı mihrakiyesi, Frenci ifadesiyle odak noktası. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun köyü, köyüne yerin göbeği diyoruz arz olarak Ka'betullah ve Beytullah Allah'ın matmahı nazarı, sahibi arz olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, onun için kendisini tarifte, şu muhteşem varlık arzi ve semavi diyoruz. Yani yerde neşet etmiş ve gelişmiştir ama, fakat bütün münasebeti kalbiyesi ve ruhiyesi semayla alakalıdır. Yani nazarı Allah'a bakmakta ve Allah'a müteveccihtir. Yani veraların verasıyla meşguldür. Yani burada sizin aranızda muamele yaparken, karşınızda pazarınızda ticaretinize iştirak ederken, izdivaç yapıp sizin kızlağınızı alırken, kızlağınızdan çocuk dünyaya getirirken, beşeri münasebetleri içinde kalbinin bütün dolgunluğu, ve doymuşluğu içinde O, Allah âlemine müteveccihtir. Arzidir fakat semavidir Hz. Muhammed Onun için can atıyordu asıl makamına ulaşmak için. Hz. Aişe elini sıkıp da ruhunu Allah'a teslim etme âleti ruhiyesi içinde elini sıkıp dua etmek istediği an, şiddetle elini çekti. Nazarı yücelerin yücesine dikilmiş, ve dudaklarından son dakikada şu sözler dökülmüştü. Allahum marfi kalalem. Allahum marfi kalale artık yeryüzünü istemiyorum. Asıl mahallim olan mevki istiyorum. Yani lika-i yani, hayran, müştak ve iştiyaklıyım. Yani sana kavuşmak için çırpınıyorum. Zira sen bana ferman ettirdin. Sen peygamberimi sallallahu aleyhi ve ferman ettirdin iştiyaki ilahi, lika-i ilahi, iştiyaki içinde bulunan bir gönül, bir kalb Allah müteveccih ve O'nu karşısına almayı sever ve arzu eder. Nasıl bir sevgi, nasıl bir arzu, mukaddestir keyfiyeti bizim için meçhul. Cenab-ı Hak, likai i Sübhanesiyle bizi payidar eylesin. Aşk-ı bizi serfiraz kılsın. Eliniz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elindeyse, eliniz Allah'ın elinde demektir tabir caizse. Onun için bu meseleyi çok mühim tutan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam, herkes koşuyor ve biat ediyordu, ölmek üzere biat ediyorlardı. İslam'ın izzetini şe'bal halinde başlarında dalgalandırma istikametinde biat ediyorlardı. Ama o gün bir at eden o nurlu ashab arasında tek bir fert yoktu bulunmuyordu. Oraya gelememiştim. Vazife ile Mekke'ye gönderilmiştim. Hudeybiye asabı içinde bulunmuyordum. Bu iki nur sahibim. Efendimizin iki kerimesiyle peşi peşine izdivaç yapan Raşid Halifelerin üçüncüsü, aşereyi i eden birisi Osman-u radıyallahu radiyallahu teâlâ'nın hazretleriydi. Herkes biat ediyordu, biat merasimi bitince birdenbire Fahri Kâinat Efendimiz bir elini yukarıya kaldırdı, herkes hayret ve şaşkınlık içinde ne yapacağını seyrediyordu. Sonra öbür elini kaldırdı ve şöyle ferman etti. Cemaat şahit olun, bu Osman'ın elidir, bu da benim elim. Onunla da ben biat ediyorum. Osmanlı şerefli ne mutlu insan idi ki kendi eli yerine Farik Aynet Efendimizin elini tutan, böylece rahmetine teyne yapışan, doğrudan doğruya kurtarıcısı, halaskarı, dünya ve ukbasına nur saçan, kainatın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dı. يَدُ اللّٰهِ Allah'ın eli bu cemaat üzerindeydi. Allah'ın eli bu cemaat üzerinde. Yerin göbeğinde hadiseler cereyan ediyor. Ve yerin yetiştirdiği nadide meyve orada yetişiyordu. Biri Medine'de matmahı, nazar ilahi, öbürü Mekke, Beytullah, öteden beri Allah'ın nazargahı biri daha sonra uşşakın mihrabı, öbürü ezelden beri bütün Taif'inin mihrabı. Kadim'den bu yana melek, semek ve becer herkes Beytullah'a döner. Beytullah meyvesini verip, Medine dalından sallanmaya başladığı günden bu yana da uşşakın etekleri mücevherlerle dolar ve Medine artık aşıkların mihrabı haline gelir. Mekke'ye giden herkes, gideyim de köyünün tozunu, toprağını gözüme sürme diye, çekeyim diye. Medine yolunun meşakkatine de katlanır. Allah gitmeyenlere nasip etsin. Bu anlatılmaz, bu dile getirilemez ki. Kalbinin nazarını o yeşil kubbenin altındaki içinde canlı yatan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam-ı Havi, merkada tevcih ettiğin an, içine doğacak şeyleri duymadan sana bir şey anlatmak mümkün değil ki. Hele orada uşşakı görüp, kemel beste yubudiyet içinde boynu tasmaların etek açıp da eteklerini gözyaşlarıyla dolduran uşşakı görmeden sana bir şey anlatmak mümkün değil ki. Gidecek, görecek, tadacak, duyacak, edeple dolaşacak, nezahet içinde geriye gelecek, o zaman anlayacaksın Medine'nin nasıl bir mana taşıdığını Hz Muhammed Aleyhisselatu vesselsselamı sisinde saklayan toprağın bir avucuna cihanların bedel olamayacağını anlayacaksın. Kevnü fesadın bütününün onun bir avuç toprağına feda edilmesi lazım geldiğini o zaman anlayacaksın. Şimdi ne ben anlatabilirim ne de sen anlayabilirsin? Binanale hacca giderken biz bu iki meseleyi birden nazar itibara nazar ihtimame alarak gidiyoruz. Bir menşeimiz olan kadimden beri ebedi mihrabımız olan Beytullahı kâbe ziyarete gidiyoruz. Hakkı bildiğimiz, hakkın irfanına erdiğimiz, irfanın tecessüm etmiş şekli Arafat'a gidiyoruz. Oraya Cibril ile Emin rehberliğinde Halilur Rahman çıkınca arafte dedi. Rabb'in esrarını bildin mi, anladın mı? Ne yapmak istediklerini akıl erdirdin mi? Araf'tı dedi. Cibril Araf'tı dedi. Bir kısım Araf'tüler meydana geldi ve oraya Bademe Arafat dendi. Bir irfan mahallidir. Gönül bunu duyar orada yukarıdan aşağıya inen karşısında, aşağıdan yukarıya yükselen vardır. İkisi belli bir noktada, rahmetin eteklerinde uç uca gelir ve ittizal eder. Aşağıdan yukarıya yükselen gözyaşı vardır, onun buharlaşması vardır, en kutsi buhurdanlıklardan dahi çıkmayan tatlı kokular vardır, güzel feryatlar vardır. İçinde ummanların mevceleştiği iniltiler vardır, inlemeler vardır. Aşağıdan yukarıya da kulunun lebbeykine lebbeyk sesleriyle icabet eden Allah'ın sesi vardır. Rahmetin nefesi vardır. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın solukları vardır. Aşağıdan inen, yukarıya çıkan, yukarıdan aşağıya inen hakikatlerin izdivacı vardır Arafat'ta bilinen şey budur. Bunu bilecek ve öyle duracaksın. Arınmak, günahlardan sıyrılmak, şefaatine, eteğine tutunmak için müzdelifeye gideceksin. Bu hava içinde dolaşacak, duyman lazım gelen her şeyi inşallah duymaya çalışacaksın. Ve katiyen bileceksin ki, burada gönül aydınlığı ve akıl ilfanı içinde yaptığın her şey Öbür alemde senin için cennet nimetleri cemalullah nimetidir. Rüyeti cemal-i ilahi nimeti ve semeresidir. Buradaki irfanın nisbetinde orada istifade edeceksin. Buradaki duygusuzluğun nisbetinde orada çoban gibi yaşayacaksın. Kalbin hüşşarlığı nisbetinde, gözlerin Ceyhun olması nisbetinde, duyguların alıcılığı nisbetinde büyük bir insan olarak Allah'ın karşısına çıkacak, kendi kâmetine kendin hayran kalacaksın. Zira bütün kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş olarak bulacak, aklın diyalaktiliinden kurtulmuş olacaksın, aklın dedi kudusundan kurtulmuş olacaksın. Vazifesini yapan, sana Allah irfanı getiren, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamı tanımana rehberlik yapan, Kur'anı anlama mizunda vesile olan akıl kendisine ait vazifeyi yaptıktan sonra kulak kesilecek fahri kainatı dinleyeceksin. Dikkat kesilecek, Allah'ın emirlerini dinleyecek ve bademe onu azledeceksin. Kant'ın ifadeleri içinde gerçek marifete ulaşabilmek için sırtında kitap taşıyan bir insan olmayı bir tarafa bıraktım, bütün kitapları arkaya attım. Doğrudan doğruya bulduğumu bulduktan sonra kalbin adesesiyle ona bakmaya çalıştım, his kesildim, gönül kesildim. Ve devrin mürşit ve müceddidinin ifadesi içinde hayvaniyetten çıktım, cismaniyeti bıraktım, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yükseldim, duyduğumu orada duyduğum bulduğumu orada buldum. Cenab-ı Hak bütün gönüllere ve ruhlara bu istikamette terakki lütfeylesin. aç bu manaları muhtevidir. Gönlünüzde bir arzu, bir ihtiyaç uyarabilirseniz mutlu size. Gittiğiniz zaman oraya gideceksiniz inşallah hepiniz ve gün gelecek topyekün cemaat halinde, cemmi gafir halinde beraber gidecek. Selam ve tahiyelerimizi sahibi selam ve selat olan Hazreti Muhammed Ali sallallahu ve sellem'e takdim edeceğiz. Emanetinin 20. asırdaki hamelesi olan bizler uzun zaman ecdadımızın, büyüklerimizin çabalaması neticesinde bah ve bahçemizde yetiştirdiğimiz gül demetleriyle huzuru risalet penahine geldik, kabul buyur Ya Resulallah diyecek, feryadımıza gömülecek, belki çok rakik gönüller orada kendinden geçecek ve yıkılacaktır. Rabbimizden niyaz ediyoruz, bu tatlı günü lütfeylesin bizlere. Bütün bunları duyabilmek, görebilmek için gitmek lazım, gezmek, dolaşmak lazım. Zira oraya gidiş ve görüş, duygularınızda bir samimiyet, iç aleminizde bir aydınlık ve hislerinizi akseden hakikatları duyma mevzuunda bir basiret kendinizde müşahede edeceksiniz. Gitmeden, görmeden bunları anlatmakta çok zor olacak. Ben sadece kendi dar idraki ve anlayışımla, aklımla hissettiğim şeyleri intikal ettiriyor. Bu mevzuda bir rükün-ü İslami olan hac hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri bütün erkan İslamiye ve imaniye mevzuunda bizden ne istiyor, nasıl olmamızı istiyorsa onları tahsile muvaffak kılsın, öyle olmaya da bizleri muvaffak kılsın. Muhterem Müslümanlar, ben daha girişte meseleyi dağıttım, biraz hisler, hislerimi işin içine kattım elimde olmayarak, asıl anlatacağım şeyleri geriye bıraktım denizle onların üzerinde durmak istiyorum Hacca gitme Kabeyi tavaf etme menasiki haccı yerine getirme milleti İbrahimiyeden olan bizler Hz İbrahim'le kuracağımız irtibatın ifadesidir. Biz Allah'ın kulu azti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın ümmeti, ve İbrahim'in milletindeniz. Bize daha ilk mektep öncesi devrede bunu muallimlerimiz anne babamız anlattı. Kimin milletindensin, tereddüt etmeden çocuk biz Hazreti İbrahim'in milletindeniz dedik. Yani hanifiz dedik, yani temiziz dedik, totem karşısında dize gelmedik, puta secde etmedik, bunu anlatmak istedik. Yani kademe be kademe arşiyamızı çizdik. Kausur ucumuzu ikmal ettik. Aya güneşe, yıldıza baktık. Hepsi hakkında hükmümüzü verdik. Yıldızlara tapamayız dedik. Onlar uful edip gidiyor. Aya bel bağlayamayız. O da grub edip gidiyor. Güneşe teveccüh edemeyiz. O da yıkılıp gidiyor. Biz batıp gitmeyen, yıkılıp dökülmeyen birine teveccüh ettik dedik. Böylece İbrahim milleti içine girdik ki bizim ceddi emcedimiz, nübüvvet, dava, irşad ve tebliğ yönüyle ceddi emcedimiz, yani Nebiler Nebisi'nin şerefli dedesi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi, Rahmanın milletinden olduğumuzu ifade ediyoruz. Hanif olduk, hanifiz, haç bütün menasikiyle. Hazreti İbrahim Allah'ın salat ve selam onun ve kainatın fahrının üzerine olsun. Onunla bir irtibat tesis ediyoruz. Bu irtibatı tesis ederken Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği vahdet şuuru, ittihat ve ittifak anlayışı içinde taarruf keyfiyeti istikametinde yapıyoruz. Ya Yuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ akramakum اِنْدَ اللّٰهِ اَتْخَاكُمْ Ey insanlar! Sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Sizi sonra şube şube kabile kabile kıldık. Çeşitli mıntıkalara ve yerlere yerleştirdik. Muhit'in coğrafyanın üzerinizde tesiri oldu belki. Küçük değişmelere maruz kaldığınız Allah'ın emri, izni ve halkıyla. ile. Kiminiz Arapça, kiminiz Sami'nin başka kabilesince, kiminiz Süryanice, kiminiz İbranice konuşur oldunuz. Kiminiz İngilizce, kiminiz Fransızca konuşur oldunuz. Sizi şube şube kabile kabile yarattık. Yarattık iftiraka düşesiniz diye değil. Bir bölüğü idare etmek için taburlara bölüklere ayırdığımız gibi ayırdık mangalara ayırdığımız gibi ayırdık. İçinden muhabereci, lojistik, şıplakat, hat, takımlarını ayırdığımız gibi ayırdık. bir araya gelesiniz. Aklın ve mantığın muktezası olan akli ve mantığı kardeşliği tesis edesiniz. İttihat ve ittifakı tesis edesiniz. Haç buna medar. Şah'dan Geday'a kadar, sultandan dilenciye kadar, zenginden fakire kadar, siyahtan beyaza kadar, sarıdan esmere kadar bütün insanların kabile kabile taife taife koşup bir araya geldikleri, yan yana çadır kurdukları, aynı bardaktan çay içtikleri, aynı noktada kuyruk oldukları, aynı istikamette yürüdükleri, Aynı kelimeyi söylediklerim, diller, anlayışlar, renkler, keyfiyetler ayrı ayrı dahi olsa bu ayrılık ve gayrılık içinde bir vahdetin kendini gösterdiği mübarek bir vazifenin adıdır. Böylesini Allah'a doğru teveccüh etme, Allah'ın rızasını kastetme manasının adıdır ki hacim bir manası kastetmek demektir. Rabbin birliği etrafında birleşmenin ifadesi, timsalidir. Frenkçe ifadesiyle bunu sembolize eder. Gidenler çok iyi bilirler, İnsana en zevkli gelen şey Arafat'a tırmanırken, oradan inerken bu ayrı ayrı diller içinde, ayrı ayrı şiveler içinde aynı kelimenin söylenmesidir yanınızdan öteden beri aşkın, heyecanın, iç derinliğin, dışa karşı kapalı oluşun, çerçevelediği milletten bir fark geçer. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk der. Bir bakarsınız dokuz asır, bütün milletlerin, milel İslamiye'nin kaderine hükmetmiş bir millet, kendine hassas tonuyla geçer. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk der. Türk neşvesini, Türk işvesini, Türk lehcesini müşahede edersiniz bir bakarsınız yanınızdan zeki, zeki mi zeki, beşer idare etme kabiliyetinde ayrı bir millet geçer. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّيْكَ Bütün alem dil kesilir. Rabbe karşı yükselen, yukarılara doğru çıkan Allah'ım emrine ve fermanına amade. Emrini ve fermanını dinlemek üzere sana doğru koşuyoruz. Fermanın alma ve yaşama hazırız manasında dağdan, taştan, dereden, tepeden yükselen tek kelime vardır. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ la شَر۪يكَ لَكَ İbrahim'den bu yana, Kâbetullah'ın etrafında ve Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mine'de halkın ağzından kelime-i tayyip olarak yükselen Yükseldikçe bu buharlaşan, buharlaşıp rahmet semasına yükselen, ve sonra beşerin günahları üzerine yağmur damlaları halinde dökülen, ukbaya ait cehennem ateşini söndüren hep bu mukaddes kelime olmuştur. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ Emrin amadeyim, sözü bunu anlatamaz. Emir almak üzere huzuruna geldim, sözü bunu anlatamaz. Kelimenin ve cümlenin kendine has, karakteristik keyfiyetiyle ifade ettiği mana bunların çok üstünde ve çok tonludur. Haç bu vahdeti temin eder. Bir vesileyle döneceğim yine bu münasebete inşaallahu Teala. Haç süresince insanın bütün dakikaları gece ve gündüzü ibadet halinde geçer. Zahir zamanlarda döşeklerinizde yatarsınız. Fakat ihramı sırtınıza geçirdiğiniz an muvakkaten beşeriyetten de tecerrüt edersiniz. aile münasebetler inkıta uğrar. Çok arzulu olduğu halde sütten kesilen yavru gibi sütten verirsiniz. Ağlarsınız, çırpınırsınız ama fakat Rabbin emirlerine itaat etme sizin için ötekinden daha tatlı gelir. Bütün tatlı şeyler arkaya atarsınız ve böylece hayatınızın her zerresini Rabbiniz hesabına yaşamaya çalışır, her zerresine onun adını işlemeye çalışır, nurani dakikalar içinde anlar geçirirsiniz ki anı cihanlara bedeldir. Haç bu manayı getirir size, sırtınızda yük olacak manayı değil, sizi uçuracak, içinde bulunduğunuz mekandan ve onun buğutlarından dışarıya alacak, Ayrı buğutlarda size istikamet verecek, güvercinler gibi kanat çırpıp yukarılara doğru çıkıyor haline getirecek, bir hava bir hüviyet getirir. Orada gezer, tozarken, dolaşırken, ayaklarınızın yerden üzüldüğünü hissedersiniz. Beşer olmadığınız kanatına varıyor gibi olursunuz. Niçin böyle yukarılardan dolaşıyoruz dersiniz, hatta meşakkat ve ısrapları her şeyi unutursunuz. Aç kalır, susuz kalır, Bazen yolunuzu, yönteminizi unutursunuz. Bazen kafilenizden, terbanınızdan cüda düşersiniz. Fakat bütün bu ısraplar size zevk verir, neşe verir, huzur verir size. Haccın getirdiği manadır bu. İnsan oraya gidince ayrı bir mana şu zaviyeden duyar. Bütün oralar saanak saanak, edyanın yağdığı yerdir. Akif'in ifadesiyle Ruhullah'ın esrarının fışkırdığı yerdir. Davud'un dertli mızrabından yükselen sesin yükseldiği yerdir. Hazreti İbrahim'e yol gösteren vadilerin bulunduğu yerdir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın dolaştığı yerdir. Ve en nihayet ashab-ı Resulullah'ın bazan iniltisinin, bazan Allahu ekber'nin bazen hücum feryatlarının ve iniltilerinin yükseldiği yerdir. Gezerken size gösterirler, Bilal-ı Bethan'ın bu kısmında sırt üstü yatırmış, göğsünün üzerine taşlar koymuş, günün akşamına kadar yerlerde sürüm sürüm, sürüm süründürmüşlerdim. O ise hât diyordu. Ve sen bir aralık yirminci asırdan sıyrılır, on dört asır ötesine kulaklarını götürür, o asrın semasında Bilal'ın sesini duyuyor gibi olursun, ahad, ahad feryatını duyarsın. Başka bir vadiye yolun düşer, içine girdiğinde sana gösterirler. Ammar İbni Yasir burada çarmağa gerilmiş, kendi cemaati tarafından, kendi Peygamberini çarmağa gelen zihniyet gibi Ammar'ı çarmağa çarmıha germişlerdi. Ve göğsüne kızdırdıkları demirleri basıyorlardı. O içinin aşk ve heyecan dolu keyfiyetiyle Muhammedur Resulullah diyordu. Sonra siz yine zaman ve mekandan tecerrüt edecek, yukarılara doğru yükseleceksiniz. Birdenbire gözünüzün önünde kıvırcık saçlarıyla, yağız çehresiyle, uzun boyuyla, atak bakışlarıyla Ammar İbni Yasir tecessüm edecek. Yılma bilmeyen, bıkma bilmeyen bu insan, Muharrabenin birinde kulağını kaybeden, öbüründe süt içerken ölümün beşaretini aldığını ifade eden ve bir başkasında Hz. Ali'nin önünde merdana savaşan Ammar İbni Yasir'i müşahede edersiniz. Bir başka vadiye gidersiniz, Kabe'ye doğru yaklaşırsınız. 14 asır evvel dinin ilk mübelliği ve mürşidi Kabetullah karşısında yani meleği âlâda meleğin secde ettiği noktaya teveccüh edip namaz kıldığı hengamda, beşerin eşkası İbn-i Ebi Muayyid tarafından mübarek başının üzerine işkembe konmuş ve başı secdede Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı görürsünüz. Bir başka vadiye daldığınızda size müze olmuş bir ev gösterir. İşte burada dünyaya geldi kâinatın fahrı. Buradan etrafı nur aldı. Burada Asya, Meryem, Sultanlarımız Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a ebelik yaptı. Cibril bu eve kanatlarını gerdi, cihan kurtuldu, beşareti bu evden yükseldi. Bu ev Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın veladet hanesi, Amine Hatun'un hanesi bu hanedir diyecek. 14 dört asır evvel ötesine gidecek, beşeri kurtaracak çocuğun bezler içinde çırpındığını, depindiğini görecek her atın sallayışıyla yığın yığın putların yıkıldığını müşahede edecek, Kisra'nın saraylarının, eyvanlarının yıkıldığını görecek, savanın battığını müşahede edecek, ateş kedelerin bin seneden beri yaktıkları ateşin söndüğünü göreceksin. Gezerken görecek, müşahede ettikçe için aşkla, şevkle, neşve ile dolacak, aşıkhane, şairhane, yâsemenlikte taraftara dolaşıyor gibi dolaşacak, günlerin nasıl geçtiğinin farkına varamayacaksın. Belki aylar geçecek ama sen dün geldim gibi zannedeceksin. cenab küşler kuşlar vicdanlara duyursun. İşte bunlar için görecek ve duyacaksın. Bu manaları hatırlatıyor haç. İş neyin üzerine kurulduğu fikrini getiriyor sana bedava olmadığını bu işin temelinde kanın irinin bulunduğunu etin kemiğin bulunduğunu terin ve cehtin bulunduğunu azmin ve ikdamın bulunduğunu ölümsüzlüğe inanmanın bulunduğunu büyük dava ve cihatlar uğrunda ölümsüzlüğe erme muammasının bulunduğunu göreceksin keza Rahmanın menasiki haçı bütünüyle yaşadığına şahit olacaksın. Ve bu hava içinde Rabbi Kerim'ine karşı bir teveccüh tam kazanacaksın. İhlas ve samimiyetle Rabbine teveccüh edecek, dünya ve mafihayı istihkar edecek hale geleceksin. Rabbine tam teveccüh yapacaksın. İmam Ahmet bin Hanbel ve Taberani, Ebu Tufeyl'in i̇bn Abbas'tan Abbas'tan nakliyle bir şey naklediyorlar. Sizin çok duyduğunuz ve bildiğiniz bir şeydir. Ama oraya gitmeden rica ederim, bunu duymanız mümkün değildir. İlk defa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı Hz. İbrahim Aleyhisselam, Efendimizle alakalı olması yönüyle ilk defa yeniden Arafat'ın yolunu açarken Müzdelife'ye doğru uzanan vadi mevzuunda bize fikir verirken Akabe'lerde cemari yaparken şeytanları taşlarken bu vadide bize yol gösteren Pişuva piştar Halilur Rahman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olması itibarıyla bizimle alakalı ilk defa Yoksa o güne kadar niceler o yolu tepti, ve niceleri bu kutsi vazifeyi yaptı. <gülüyor> Halilurrahman, aldığı vazifenin ağırlığını omuzlarında hissederek, fakat bir taraftan da zevküven eş'e duyarak Arafat'a doğru tırmanırken, arz ettiğim hadis kitapları Ebu Tufeyl'in i̇bn Abbas'tan nakletmesiyle kaydediyorlar. Şeytan, Hz. İbrahim'in karşısına çıktı ve fikir vermeye çalıştı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimenin manasının hacca giderken, hacının önünün alındığı manasına geldiğini müfessir nizam kaydediyor. لَا lahum لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ Dost doğru yoldan senin kulların giderken önlerine geçecek, onları alıkoymaya çalışacağım, yemin ediyorum senin azametine diyor. Şeytan diyor, iblis diyor. لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ Hacca gitmeye set koyacak, mani olacak, engel olacak, müşkilat çıkaracak, bin dereden bin su getirecek, senin kulların hacca gitmesine mani olacağım, şeytan diyor. لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ Hz. İbrahim'in önüne geçiyordu, Fahri Kâinat Efendimizin de önüne geçecek, sâd ona başkalarının önüne de geçecek mütecessimi gayri mütecesimi, mütemessili gayri mütemessili şeytan önüne geçecek o mübarek yerlere gitmene engel olacak lak oden lehum sıratakal o İbrahim'in önüne geçmeye çalışıyor heyhat İbrahim her defasında onun önüne geçiyor İçine attığı fitne ve fesat elinin tersiyle itiyor İbrahim